Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlığa mey sunan Erol çok Merhaba sevgili açık ve dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Mina Aydon hocamla birlikteyiz, hoş geldiniz hocam. Hoş buldum, merhabalar. Evet, çok renkli ve eğlenceli konulardan konuşmaya devam ediyoruz. Bir İnşallah önceki programda öyle. beşikten mezara kavramını konuşmuştuk. Bayağı da ben de bir sürü bilgi edindim. Şimdi bunun devamı olarak modada dekonstrü, dekonstrüksiyon söylemek biraz zor oldu benim için. O kavramla mı devam <gülüyor> etsek ne dersiniz? Olabilir tabii ki olabilir. Zaten o beşikten mezara, beşikten Beşiye konusunu konuşurken bu 6-R prensibinden bahsetmiştim hatırlarsanız eğer, deneyiciler de hatırlarsanız. Evet. Ee, bu bazı tekstil ürünlerinin e, işte kullanılamayan veya kullanım ömrü dolmuş olanları elimizden e, çıkartırken ne yapmamız gerektiği ilgili birkaç bilgi vermiştim. Mesela bu kavram da onlarla ilgili yani upcycle dediğimiz ileri dönüşüm konusuna dahil edebilir miyiz? Bence bir nefse edebiliriz, biraz daha farklı bir konu ama... Yine sonuçta ben şimdi onu bu konuyu da oraya bağlamak isteyeceğim, bağlamaya çalışacağım. Çünkü bu dekonstrüksiyon konusu da yine e, tekste atıklarının e, giyilmiş, eskilmiş, eski giysilerimizin tekrar dönüşümüyle ilgili de düşünülebilir. O anlamda önemli bir konu. Şimdi bu kavram ne demek? E, bu dekonstrüksiyon kavramı e, felsefe düşünürü Jacques Derrida'nın ortaya koyduğu bir e, kavram. Postmodern felsefeden türemiş bir kavram. Kimdir bu ocak Deri'da önemli bir insan 1930 Cezayir Erbiyar doğumlu 74 yıl yaşamış 2004 yılında Paris'te vefat etmiş 68 yılında yani 1968 yılındaki siyasi olaylarda felsefe yapmaya başlamış birisi bu ortaya attığı bu aykırı ve farklı felsefe düşünceleriyle 70'lerde 80'lerde 90'larda ses getirmiş birisi. Ee, yalnız bu sadece şimdi ben moda konusuna değineceğim. Şimdi bu felsefeci olduğu için evet, çok alanda... Elida'nın ben birkaç kitabını okudum bu arada. Ee, evet modayla nasıl bağlantılandıracaksınız şimdi çünkü iyice merak ettim. Dinleyiciler de merak etmişti. Aslında bunları şu an görüntülü olması gerekiyor. Şimdi ben bir anlatınca e, ha şöyle bir şey olabilir. Ben mesela söyleyebilirim nereden bakacaklarını. Ha, evet. E, e, evet. E, oradan... İnternet güzel bir mecra biliyorsunuz. Eğer doğru kullanılırsa Aynen. oradan açık birkaç kelime yazıp bul, bul, bul, bulabilirler. Bunları görsellerini görebilirler. Ee, şimdi bu deri de biliyorsunuz siz kitaplarını okumuşsunuz madem az çok biliyorsunuzdur. E, çok farklı konularla ilgili biraz düşünmüş. Yani düşünmüş derken de biraz farklı düşünmüş. Yani mimarlık gibi, işte matematik gibi, evet. felsefe gibi dil bilim gibi konular, sosyolojiyle ilgili, işte kültür kuramı birçok konuları. Farklı açılımlar getirmiş, ee, özellikle dil ve edebiyat üzerine ve düşünce üzerine çok farklı şeyler ortaya atmış. Mesela Gramatoloji diye bir kitabı var, bunu yazmış 67 hmm. yılında. Arkasından mimarlıkla ilgili, mimarlık ve dekonstrüksiyonla ilgili bir kitap yazmış. mim dekonstrüksiyonu yazmış. Yaşam ve ölümün işle, okumları işleyerek buna bir açıklık getirmiş. Buradaki amacı hep şu olmuş, onu da çok kısaca anlatacağım. Bunlar çok detaylı konular, onlara girmeyeceğim. Moda konusuna gireceğim. Ee, burada ne yapmaya çalışmış Derida? Daha çok e, yorumlamalar getirmeye çalışmış. Yani yorumlusal stratejileri, yasalara aykırı biri olarak kendisini tanıtmış. Ve hep e, aynanın içinde farklı olanı aramış. Hiçbir zaman tekrarı düşünmemiş. Tekrarın olmadığını ortaya koymaya çalışmış. Yani tekrar olmaması gerektiğini savunmuş. Yani aynanın dışına çıkmış, ötesine geçmeye çalışmış, ihlal etme gibi konulara yoğunlaşmış ee, ve bunlarla ilgili felsefi yaklaşımlarda bulunmuş. Ee, bütündeki düşünülmeyen şeyin peşine düşmüş. Şimdi bunu anlatırken anlaması çok zor olabilir. O yüzden dinleyicilere şunu önerebilirim. Ee, Google'a girip yani internete girip e, şeye arama kısmına şunu yazabilirler. Deri de mimarlık diyebilirler, dekonstrüksiyon diyebilirler. Mimarlık yazınca karşılığına çıkacak olan e, o görsel yapıları görünce ne demek istediğim çok yanacaklar. Evet. O mimar yapıları da çünkü bunu kullanmış. Daha doğrusu bunu ortaya yaptıktan sonra birçok mimar olan kişiler bu tarz e, binalar yapmışlar. Onu şey işte görmeleri gerekiyor. Bir binalar uzman daha yanacaklar diye düşünüyorum. Siz mimarlık deyince hocam biraz belki hani e, bu biyomimikri diye bir kavram var. E, evet, evet. Evet, evet mimarlık da doğ, doğayı taklit ederek doğayla tasarlama anlamlarına geliyor. Aslında bizim tam da istediğimiz işte tekstil üzerinden istediğimiz şeyin mimarlıktaki tam da şey gibi değil mi? Yansımaları ya da işte Aslında... Değil. şimdi o o mimari yapıları görmeniz gerekiyor. Yani doğanın dışında olan bir şey. Burada tamamen çarpıtma var. Yani burada çok farklı e, yapısal strüktürlerle oynama var. Hmm. Yani mesela kapıyı, pencereyi normal olduğu yerde değil de başka bir, bambaşka bir yerde görüp şaşırtmaca olan olaylar var. Ama tabii mimarlık konusunu çok iyi bilemeyebilirim. Çünkü benim çok alanıma girmiyor. Fakat görsel olarak çok farklı şeyler var. İnternetten gelerseniz görebilirsiniz. Ben de bunun moda olan kısmından biraz bahsedeceğim. Çünkü orada da aynı bir şekilde tasarımlar var. Ee, şimdi bu dekonstrüksiyon kavramı 1960'lı yıllarda ortaya atılmış. Derida bunları bu, bu tart daha çok ortaya atmış. Ee, hep şu düşünmüş, bir yapıyı parçalara ayırarak çeşitli malzemelerle yeniden kullanmayı düşünmüş ve bunu dönüştürmek için kurtarmak anlamını kullanmış. Yani o mimari yapanı ya da o giysi, giysi o konusun çünkü o düşünmemiş. Onu daha sonraki tasarımcıları düşünmüşler. Onu yani uyarlamışlar. Hep, o yorum, hep uyarlamışlar. Hı hı. E, yani Dereda'ya göre dekonstrüksiyon demek sonsuz bir yorum içeren sınırsız bir kavram demek. Yani o bu hem dilde hem e, Logos'ta, sözcüklerde hem edebiyatta hem matematikte hem metafizikte her şeyde bütün amacı o. E, sonsuz bir yorumlama düşünmüş. Böyle bir zihin yapısı varmış e, bu felsefeci kişinin. Şimdi burada Fransızca bir sözcük olan bu dekonstrüksiyonun anlamı da e, şöyle hem yani bozmak, yıkmak anlamına geliyor hem de yapmak, kurmak anlamına geliyor. Aslında e, Türkçede de şöyle tanıtılıyor mesela. Yapı söküm, işte yapı ben çözüm, bunu... yapı ha, kurgu bozum, kurgu söküm gibi bu, bu tarz kelimelerle bu çevre yapılmış, çevre yapılmış işte Türkçemize. Ee, yani burada sonsuz bir yorum faaliyeti var. Hiç bitmeyen bir yorumlamalar e, silsilesi olarak düşünmek gerekiyor. Bu giysi modasında da eee 90'ların başında 2000'lerin yılların e, sonunda ortaya atılmış bir e, kavram. Bu neden peki bu tarihlerde? Çünkü o da dönemlerde biliyorsunuz ekonominin dar boğazda olduğu bir dönemler bu tarihler. İşte orada o zamanlar e, punk akımı vardı duymuşsunuz biliyorsunuzdur mutlaka evet. sizlerde, sizlerde. E, yani bu punk akımıyla beraber bu dekonstrüksiyon kavramının moda'ya girdiği söyleniliyor bu şekilde ortaya çıktığı düşünülüyor e, yani anti moda akımlardan olan punk modasının e, devamında birçok tasarımcının e, bu yöne doğru kaydığı düşünülüyor yani. Nasıl, e, punk modası neler vardı? İşte küçümseyen, e, ayrıntıların işte çatışmacı, asi, müstehcan. Pek çok kavram e, bu 70'lerdeki, Londra'daki, işte New York'taki müzik çevrelerinde kullanılan bir takım e, donelerdi. Bunda ne yapmış modacılar? E, mesela 1977'de Zandra Rhodes'un bir tasarımında, bu, mesela kavramsal ışık adlı bir koleksiyonuna bunu dile getirmiş. Ya da e, Yamamoto tasarımlarında bu Darida'nın fikirlerini, e, kendi kıyafetlerini bunları uygulamak istemiş ve başarmış bunları da yapar, yaparak. Ne yapmış burada? Yerinebisayar giysileri e, bu konseptleri değiştirmiş. Yani herkesin bir, diye, bir ceketi, bir giysiye, bir elbise ya da ne yapmak istiyorsa bunları ters düz yaparak, içindeki dikişleri dışarı çıkartarak e, buna yeniden yorumlamış. Ama böyle normal bir giysi gibi değil. Bunlar artık işte bunları da görmemiz gerekiyor. Google'dan girerseniz mesela bu dekonstrüksiyon moda dediğiniz zaman zaten çıkıyor. Çok örnekler çıkıyor da görebilirsiniz. Ee, tamamen işte apresi alınmış, uçluğa sökülmüş, e, yırtık kumaşlarla işte soldurulmuş. Aynı punk yapan insanların giydiği kıyafetleri gözünün önüne getirin. O tarz giysiler. Fakat bu biraz daha ileri aşamada bazı şeyleri, e, özellikleri. Mesela bu 80'li yıllarda e, başka tasarımcılar, işte Jean-Pierre gibi, Hüseyin Çağlayan Vakrabus'un modacı 10 gibi, Victor Antrolf gibi, Karl Lagerfeld gibi pek çok tasarımcı e, moda tasarımcısı bu alana kaymışlar. Yani daha farklı gizler yapalım, e, biraz daha sesimizi duyuralım diye ki bana başarılı olmuşlar. Tamamen buradaki olay şu, e, mesela Yuma bir sözü var, diyor ki e, tasarımcı Yuma Motto Kusursuz olmayandan zevk aldım, izler, bozukluklar, düzensizlikler görmek istiyorum demiş. Yani normal bir ceket görmektense çok düzensiz, çok farklı, çok uç noktalarda bir giysi görmek istiyorum deyip buna doğru yönelmiş. Ve burada bunu yaparken işte sınıf farklılıklarına, cinsiyet farklılıklarına, ırk ayrımlarına sorgulmuş ve bunları bu dekonstrüksiyon sayesinde geleneksel modanın dışına çıkartmış. Kumaşlarında... Çok, çoklu bir amaç var değil mi? Çok güzel. Yani bir yandan asilik var, bir yandan evet. e, malzemeyi e, yapı söküme uğratıp tekrar onu e, dönüştürmek e, ve yeni bir şey yaratmak var. E, alternatif moda var. Bir, tabii bir çok, her şey var. Çok var yani bu şeyin kavramı. Tabii. tabii tabii. Yani seri üretim gibi yapılmış giysileri değil, el yapımı gibi görünmesini sağlayan. E, Böyle çarpıtılmış, transformasyon yapılmış veya çürüme efektleriyle kumaşlarda yapılmış bu efektlerle kurgulanmış giysiler var. Ve burada tamamen eskitmeler yapılmış, kaplamalar yapılmış. Farklı farklı e, mesela, toprağı, mesela bazı e, tasarımlar, mesela Hüseyin Çağlayanlardan bir tanesi e, ne yapmış? Kıyafetlerini doğayla bütünleştirmek için bunları gömmüş, kimyasal ve fiziksel etkiler olsun istemiş, çürüsün istemiş kıyafetleri ve buna başarılı olmuş. Yani bu tarz çok bilinmeyen e, ki bu yaptığı tarih de yapmış bunu Hüseyin Çağlayan Ve şu anda da mesela pek çok tasarımcı mesela toprağa gömülmekle ilgili. Şimdi mesela ben ne yapıyorum örneğin mesela yaptırdığım bir şeyden size bahsedeyim. Mesela e, çamur mordan ekopinit yaptırıyorum. O da bir nevi böyle bir şey. Hı hı. Ama işte buradaki dekonstrüksiyon kavramı o zamanlardan gelip günümüze kadar devam eden bir kavram. Ee, aslında biraz da şöyle günlük modayı herkesin şu an devam ettiği modaya karşı çıkma güncel fikirlere e, karşı çıkma bunun üzerinden gidilmiş e, Bu, e, da, bu e, burada şey mi var e, mesela e, sadece kullanılmış e, malzemeyi e, yeniden e, bir şeye dönüştürüyor yoksa ee, mesela yeni bir kumaş üzerinde de böyle deneyler yapıyor mu bu tür moda tasarımcıları? Şimdi burada aslında e, yeni bir şey istedik, buradan bir kumaş yaptı yapmak değil. Evet. Alınmış, kılıpmış, giyilmiş bir giysinin e, aslında çok güzel örnekleri var. internetten girebilirsiniz, oradan görebilirsiniz. Ben de e, evet. ha, Yani e, yeni bir şey, gidip de bir mağazadan kumaş alıp ondan bir şey yapmak değil. Buradaki tamamen... O kıyafeti ters düz yapmak, içindeki dikişleri astarın dışarı çıkartmak, e, iş detaylarını dışarı doğru gönder, göstermek, ters düz yapmak, çarpıtmak, yer değiştirmek, yani transformasyon dediğimiz e, kısımlarını vurgulamaya çalışmış. E, mesela burada mesela normal kıyafetlerde mesela bedenleme vardı, small, medium, large, x-large herkesin bildiği bedenlemeler vardı. Mesela burada onların yerine işte I gibi, X gibi, Y gibi. Em gibi farklı böyle beden numaraları verilmiş. Yani giysi parçalarındaki formlar mesela paçasını yakasına kullanmış, kolunu eteğine kullanmış. Bu da hiçbir şekilde standart bildiğimiz giysiler görülmüyor. Tamamen mesela tasarımın temel ögeleri vardır bir tasarımda, bir giysi tasarımında temel ögeler vardı ki temel prensipler vardı. Bundan dışına çıkılmış. oradaki formlar yer değiştirmiş. Yani gördüğünüz zaman bir kolu veya bir e, paçayı giysinin yakasında veya çok farklı birini görebiliyorsunuz. Evet. Ve buradaki kullanılan kumaşlar eskitilmiş, yıpratılmış veya o dikişler gösterilerek e, tasarlanmış. Aynı zamanda geri dönüşüm işte, de sağlamış oluyor tabii bu durumda. Çünkü, tabii, tabii, tabii. Zaten şu an benim anlatmaya çalıştığım şey baştan beri bunlar zaten ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Elimizdeki kullandığımız ya da etmiş bir giysimizi yeniden dön, dönüştürürken, apsaklı yaparken veya farklı tekniklerle yine tekstil manipülasyonları yaparken bu tekniği de kullanabiliyoruz. Yani deformasyon yap, yapmak için bu dekonstrüksiyonu da kullanabiliyoruz. Çok kıymetli ya. Binlerce ton e, kıyafetin çöpe atıldığı, işte çok ucuza satılmasın diye ya da işte modası geçti diye insanların gardıroplarından ya da işte e, tekstil mağazalarının attığı kıyafetleri düşündüğümüzde inanılmaz kıymetli bir şey aslında. Bu çok, çok, çok. Tabii ki. Tabii ki çok fazla. Yani burada e, mesela bazı giysilerde giysilerin e, mesela kolları, paçaları ya da başka bir kısımları içine dolgu malzemesi kullanılarak ve doldurularak işte başlık yapılabiliyor, vatka yapılabiliyor. Yani sürrealizm bilirsiniz. Eee evet. illüzyon yaratmak gibi bir şey vardı. Mesela onlar da yapılabiliyor burada. Çok farklı Ama işte bunu giyip de dışarı, sokağa çıktınız mı insanlar bir tuhaf tuhaf bakabilirler insanlar Bu ne giymiş böyle? Bu nasıl bir kıyafet diyebilirler ama aslında bu gençler bunu yapıyorlar şu an. Bu tarz, bu kadar olmasa da, yani, bu kadar gösteri evet, olmasa da var ben de görüyorum. Var tabii, tabii ki. Yani burada amaç nedir? o tekstil malzemesini veya o Kullanılmış bilgiyi yine farklı bir forma çevirmek ve bunu çöpe atmamak, bunu tekrar değerlendirmek düşünce şeyini biraz zorlamak gerekiyor bunu yapmak için. Yani fonksiyonelliğin dışına çıkmak gerekiyor. Zaten bunun şey de dekonstrüksiyonun amacı da o. Yani giysiyle beden delim, beden uyumunun sağlanmasının dışına çıkmak istiyor. Yani nasıl biz giydiğimiz zaman rahat etmek istiyoruz. Bize fonksiyonelliği olsun istiyoruz giysilerin. Ama bu dekonstrüksiyon tekniğinde e, bu uyumu reddediyor. Yani estetiği reddediyor. Estetik görüntüyü reddediyor. Fonksiyonelliği reddediyor. Sıra dışılığı öne çıkarıyor. Ya işte zaten daha önceki birkaç program öncesinde demiştik ya siz söylemiştiniz e, tekstil sektörü dünyada e, gezegeni kirletme açısından üçüncü sırada yer alıyor. Hani, e, i̇kinci sırada. Fosil yakıt, plastikten, plastikten petrokimyadan sonra ikinci sırada çıkan tekstil. Evet, yani şey Bütün, ben hayvan ha. endüstrisini de dahil ettim de, e, hayvan endüstrisi de epeyce tabii, bir tabii, karbon emisyonu yaratıyor ya. Yani baktığın da zaman aslında nasıl e, fosil yakıt endüstrisi, karbon emisyonu açısından işte ee, hayvan endüstrisi konuşuluyorsa aslında tekstilin neredeyse hiç konuşulmuyor bir yerde yani bir, e, çok az yer alıyor ya da hani işte belki petrokimya ile bağlantısı açısından yer veriliyor ama gene ana başlık olarak çok yer almıyor. Ki aslında konuşuluyor fakat çok bilinmiyor. Var konuşan pek çok üniversitelerde bunun bölümlerde hocalarımız bunu dile getiriyorlar. Öğrenci bir çevrede bilinen... kalıyor ya da diyelim hani bilmiyorum. Evet. Dar Mesela ben burada Antalya'daki Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu ekolojik e, çok güzel faaliyetleri oluyor. Bunlar da ben birkaç e, senedir bizde de ediyorlar sağ olsunlar. E, öğrencilerimle beraber katılıyor. Hatta sizde ortalıkmışsınız hatırlarsanız eğer. Evet, evet. E, yani bunları, bunları insanlara anlatmak gerekiyor. Bunları insanlara göstermek gerekiyor. Bunlarla böyle mini defileler, mini gösteriler, mini sempoziler, paneller yapıp bunları insanlara anlatmak gerekiyor. Yani insanlar bunu gördüğünüz zaman Evlerine gidip kullanmadıkları her türlü tekstil malzemesini, A bak şunu da yapabilirmişim, bu da olabilirmiş deyip tekrar yapabilen insanlar ben çok tanıyorum ve çok da hoşlarına gidiyor bu şekilde bir şeyler yapmak uygulamasını kendilerini görmek. Hı -hı. Yani sıra dışı bir şey yapmış oluyor, kendisi seviniyor, elindeki malzeme de değerlenmiş oluyor. O yüzden farklı güzel bir şey. Yani böyle, böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Hem kapitalizme bir e, karşı çıkış oluyor, hem küreselleşmeye bir karşı çıkış olmuş oluyor. Hem yavaş moda, yavaş tasarım dediğimiz kavramlar var. Bunlar çok önemli. Tamir ve tasarım gibi aktivist eylemler var. Bunlar geliştirilebiliyor. Yani bunların hepsi bu geri dönüşüm gibi kavramlar geliştirilebiliyor. Bunların hepsini e, düşündüğümüz zaman aslında e, giysi modasında yeni bir e, nasıl söyleyeyim? E, Çığır açıcı bir şey ama. Tabii ki. Tabii ki aslında bu var. Gençlerde var bu. Ama biraz daha bunun ortaya çıkması gerekiyor. Ve bunun nedeninin anlatılması gerekiyor. Yani buradaki yapılan çok farklı giysiler çalışılırken, bunlar bir tasarlanırken yani gerçek üstlülük kavramına da gidebilir insanlar. Heykelsi yapılar da ortaya çıkartabilirler. Böyle vurgulu farklı değişik kıyafetler de ortaya çıkartabilirler. Hatta bu tarz markalaşmaya doğru gidebilen insanlar olabilir. Farklı giyinme, mesela gençler biliyorsunuz eğlenmeyi, böyle konserlere gitmeyi ya da farklı giyinmeyi çok seviyorlar. Hele şu an gençler bu şekilde çok seviyorlar böyle tarz giyinme olaylarını. Bu tarz şeyleri öğrenirlerse eğer hem e, gelip sürekli alışveriş yapmayı da yapmaktan da kaçınmış olurlar. Çünkü her şey hem çok pahalı hem de gerek yok. Ne kadar az üretilirse aslında o kadar iyi ama bu sefer de ne olacak? Ben şimdi bunu söyleyince mutlaka üreticilerle kızacaklardır. E, ben... Biz ondan para kazanıyoruz. Hatta çalışan insanlar buradan para kazanıyorlar diye. Bir de öyle bir döngü var ama. Yani işte onun da çözümü nasıl olacak bunu bilemiyorum. Ee, yani geleneklerin biraz dışına çıkmak gerekiyor. biraz. Ya o, e, Onların çözümü bütünsel düşünüldüğünde oluşuyorlar hocam. Yani e, herkes tekstil sektöründen para kazanmak zorunda değil. Yani o kadar üreterek işte. Başka, başka şeyler de var. Yani... E, bu, bu anlamda kapitalizm zaten he, her fırsatta ekolojistlerle e, işçileri karşı karşıya getirmeye çalışıyor. İşte bizim ekmek paramız e, ama yani evet. ekmek parası başka türlü de kazanılabilir. Yani birçok bir e, geri dönüşümlü, ekolojik e, yaklaşımlı e, ekonomiler de oluşturulabilir. Yani illaki yani. bildik e, yöntemlerle gitmek gerekmiyor yani. O da zaten gezegenin sonunu getirdi yani şu anda işte. Her yerde küresel ısınmadan bahsediliyor. Küresel ısınma e, yoktur diye makale e, yazan böyle e, tırnak içinde bilim insanları bile sonra makalelerini geri çekmek zorunda falan kalıyorlar gelen şeylerde. Bu, yani Ama herkes farkında bu. mı? Tabii tabii ki. Ama burada şunu da ilave etmek isterim burada. Şimdi evet çok çalışan insan var bu sektörde ama maalesef e, bu çalışan insanların e, emeklerini karşılığı tam verilmiyor. Yani tekste biraz e, insanların emeğinin sömürüldüğü bir sektör. E, e, maalesef hem maddi olarak hem de e, sağlık olarak. Çünkü bu özellikle kod, bu da ayrı bir konu. Kod ürünlerinin ortaya evet, çıkartılmasında evet, evet. kimyasallar, o silikoz hastalığının insanların ölümüne kadar sebep olması. Evet. E, veya bu çocuk işçilerin çalıştırılması çok cüzü fiyatları. Mesela bir belgesel var izlemek isteyenler lütfen izlesinler biraz uzun belgesel The True Cost. Bunu izlemelerini öneririm, şiddet öneririm. Sizi lütfen izleyin boş kaldığınızda. Onu izlediğiniz zaman zaten gidip hiçbir şey almaya artık istemeyeceksiniz. Çünkü insanların ne kadar sömürülerek hatta bu çalıştırılan insanların bu sektörde, Büyük şeylerin yani bu firma sahiplerinin para kazanması için oradaki çektikleri eziyetleri gördüğünüz zaman özellikle Bangladeş'te çalışan insanlar Afrika'da e, Hindistan'da çalışan insanlar düşündüğünüz zaman o atölyelerin sağlıksız koşullarını ve çok düşük miktardaki fiyatlar için bu ünlü markaları e, ürün yetiştirmek için çalışan insanları gördüğünüz zaman daha de işte asla gidip bir mağazadan çok pahalı bir giysi almak istemeyeceksiniz. Evet, o güzel, zaman hocam, o iş... programında... Sonuna geldik çok hızlı bir şekilde. O zaman e, dinleyicilere öyle bir çağrı yapalım. Yani e, kıyafet almak sadece kıyafet almak değildir diyerek bitirelim mi ne dersiniz dinleyiciler? Olur. Böyle de bitirebiliriz. Evet. E, bu dekonstrüsyon konusu çok güzel bir konu. E, modanın ve tekstinin e, yeryüzüne verdiği zarardan ötürü yeniden almaktansa bu e, yöntemlere gitmek. E, Hakkıda bulunmak anlamında güzel bir yöntem diye düşünüyorum. Kendim. Daha çok konuşacağız gibi hocam. Teşekkürler. E, ayağınıza sağlık mı değil? E, ağzınıza sağlık değil Hani Aynı mekanda da bir <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Evet, Teknolojik kısmı kısmı Teşekkürler. Ee, teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Sesilya Bertolini'nin e, Güzel Sesi'yle veda ediyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.